Bu bir emeğin gündemi programından daha Merhabalar sevgili açık Radyo dinleyicileri Bugün yayın konu iktisatçı yazar Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu yayınına yayınımıza Hoş geldiniz Hayri hocam Merhabalar yayınlar Teşekkürler. Ee, geçtiğimiz pazar akşamı Türkiye yerel seçimleri sonuçları belli oldu ve o günden bugüne seçim sonuçları analiz ediliyor, e, yorumlanıyor ve bir süre daha büyük bir ihtimalle yorumlanmaya devam edecek. Ee, sizin bir gün gazetesinde geçtiğimiz günlerde kaleme aldığınız seçim sonuçlarını değerlendirdiğiniz bir e, yazınız var aslında burada birçok maddeyle özetlemeye çalışmışsınız seçim sonuçlarını evet. fakat benim dikkatimi çeken toplumsal kesimin iki ucundan da bahsediyorsunuz yani seçim sonuçlarını etki eden iki toplumsal kesim emekliler ve gençler şimdi ister dilerseniz sohbetimize buradan başlayalım emekliler ve gençler seçim sonuçlarını nasıl etkilediler evet söz sizde Evet te teşekkürler. Ya yani emeklilere ilişkin kısım aslında genel toplumsal kabul görüyor. Hatta seçimden önce Cumhurbaşkanı e, e, dahi emeklilerin durumunu biliyoruz dedi ama emeklilerin durumunu düzeltmek için hiçbir hamle e, yapılmadı. Yani emeklilerin e, geçim sorunlarının ötesinde e, neredeyse açla e, e, sürüklenme tehlikeleri dahi var. Yani en son e, açıklanan Mart ayında ilişkin açlık sınırı e, 16.693'tür, 16.700 lira civarında. E, e, bir eme, e, 10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi veya e, evde iki tane e, 10 bin lira emekli maaşı alan kişi varsa karı koca veya işte kardeş benzeri. O dahi açlık sınırını ancak zorluyor. Yani toplumda emeklilerin durumu bir taraftan genel kabul görüyor. İkincisi de e, işin tabii bir e, kuşak boyutu da var. Bugün emekli olanların önemli bir kısmı 60'lı 70'li yılların gençleri. İşte 80'li 90'lı yılların sendika çalışmalarında bulunanları, kamu sendikalarının kuruluş sürecinde, yer alanları bunun deneyimini taşıyorlar, bunun birikimini taşıyorlar ve bunun sonucunda emekliler, işte emekli sendikalarıyla, dernekleri, inisiyatifleriyle biraz birbirlerinden kopuk olmalarına rağmen seslerini duyurdular. Yani Türkiye'de şu görüldü, mesela emeklilikte yaşa takılanlar, EYT'liler, bu Herkesin kabul etmediği emeklilerin talepleri kadar yaygın kabul görmeyen taleplerini sürekli tekrar ettikleri, meydana çıktıkları, aktif oldukları için iktidara kabul ettirdi. Ama ne yazık ki emekliler bu seçim sürecine kadar bir iyileştirmeyle de karşılaşmadılar. Şimdi gençler denince gençlerin şöyle bir farklılığı var. Gençler bir tarafıyla ekonomide durgunluk başladığı zaman işsizlik oranı yükseldiği zaman genç işsizlik oranı bundan çok daha fazla yükseliyor. Onun da nedeni yeni işler açılmıyor. Gençler okullarını bitirip iş başvurusu yaptıkları zaman şans bulamıyorlar. İkincisi de toplumda zaman zaman gündeme getirdiğimiz işte e, yandaşlık ilişkileri, tarikatlar, cemaatler, e, <gülüyor> dinsel topluluklar e, devlete, devlete büyük ölçüde nüfuz etmiş durumda. Bunun dışında e, kalan gençlerin de e, <gülüyor> kamuda görev alma, e, örneğin bir öğretmen olma şansları giderek e, azalıyor. Bu mülakatlara Tepkiler çok. Onun için e, gençler e, umutlarını büyük ölçüde yurt dışına gitmekte e, arıyorlar. E, bilgilerinin deneyimlerinin liyakat diye ifade ettiğimiz bir işe layık olma e, niteliklerinin orada daha fazla karşılık bulacağını e, düşünüyorlar. Ben önümüzdeki aylarda e, gençlerin tepkilerinin daha da yükseleceğini düşünüyorum. Onun bir nedeni şu. Türkiye'de Şimşek'in e, uyguladığı kemer sıkma e, programı e, zaman içerisinde e, çok belirgin bir e, ekonomik soğumaya <gülüyor> neden olacak. E, bu da kaçınılmaz bir şekilde e, işsizliğin artmasını getirecek. Özellikle küçük orta işletmeler Türkiye'de önemli istihdam depoları. Bunlar e, yaygın bir şekilde TL kredi Kullanan bir kesim. Faizlerin yükselmesi nedeniyle bunlar hem krediye daha maliyetli bir şekilde ulaşıyorlar hem de aylık kredi artış hızının Merkez Bankası tarafından %2 ile sınırlanması sonucunda da kredilerde bir daralma olacak. Ekonomideki genel soğumada bunların ürettikleri mal ve hizmetlere olan talepleri de yavaşlatacak. Bunun sonucunda küçük orta işletmelerin bazılarının kapanması, işte konkordatı ilanları, bunlar gerçekleşmese dahi işten çıkartmalar, bu bile olmazsa dahi yeni işlerin açılması çok sınırlanacak. Onun için. Ben 2018 yazında maruz kaldığımız Rahip Brunson krizi diye adlandırılan dönemin istatistiklerine baktım. İşsizlik oranı bir anda %14'e çıkıyor, %10 civarından. Genç işsizlik oranı da 25'i e geçiyor. Onun için gençlerin hem iş gücü piyasasındaki bu gelişmeler nedeniyle tepkileri artacak... Hem de seçimlere iktidar blokunun kaybetmesi, özellikle genç kesimde Türkiye'de bir şeyler değişmez. Bizim önümüzü açacak gelişmeler olmaz karamsarlığından sırlı ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istek söz sahibi olma isteklerinin artışına da na da kaparalabilir. O bakımdan ben ömürdeki dönemde gençlerin de seslerini daha fazla çıkartan, e, taleplerini daha somut bir şekilde dile getiren bir kesim olarak öne çıkacaklarını düşünüyorum. Tabii e, henüz e, yaş gruplarına yönelik, e, mesleklere yönelik, geçmişteki oy davranışlarına yönelik ayrıntılı istatistikler e, yayınlanmadı. Bu kişisel gözlemlerden, geçmişteki... E, Yaşadığımız, deneyimlerden yola e, çıkarak e, yaptığım e, saptamalar. Teşekkürler yanıtınız için. E, aslında şimdi seçimler sonuçlandı. Önümüz Temmuz. Temmuz ayı hem... E, Yine hem emeklilere, işçilere, memurlara zam zamanı, asgari ücretin belirlenecek. Seçim sonuçları sizin öngörünüz nedir? Seçim sonuçları iktidar bloğunu nasıl etkileyecek? Yani temmuz ayına yapılacak zam oranlarını nasıl etkileyecek? Nedir öngörünüz? Evet aslında ekonomi yönetiminin tabii buna bağlı olarak mevcut iktidarın önünde e, i̇ki tane önemli e, ben dönemeç olduğunu düşünüyorum. İki e, çelişkilerin öne çıktığı alan e, belirci. Yani bir tanesi söylediğin gibi asgari ücret. Çünkü e, emeklilerin maaşları enflasyona paralel olarak bir şekilde ayarlanacak. Burada en düşük maaş alan emeklilerin talepleri karşılanır mı karşılanmaz mı onu tam e, bilemiyoruz ama en azından bizim parasal yanılsama dediğimiz yani e, be, e, benim gibiler için dahi geçerli olan elinize biraz daha para geçtiği zaman nominal olarak e, tepkileriniz azalıyor. Temmuz'da e, kamu çalışanlarına da e, içinde bu söz konusu. Onlara 15 artı 10 e, yılın ilk yarısında %15, ikinci yarısında 10 olmak üzere toplu görüşme sonunda maaş artışları çıkmıştı. Enflasyon farkı da ödenecek. Ama bu uygulanmaya çalışılan kemer sıkma programının ana eksenlerinden bir tanesi asgari ücretin yılda bir kez ayarlanması. Zaman zaman meme Şimşek bu konuda ısrarcı olduğunu altını çiziyor. İşte işveren örgütü temsilcileri en son İTO Başkanı Şevket Avgadis'in ifade ettiği gibi bunda ısrarlı görünüyorlar. Asgari ücret bilindiği gibi sadece istisnai bir ücret değil özel sektör için norm ücret haline gelmeye başladı. Özel sektörde çalışanların çok önemli bir kısmı beyaz yakalılar, üniversite mezunları dahil asgari ücretin etrafında, onun belki %10-15-20 üzerinde ama asgari ücret etrafında salınan bir gelire sahip oluyorlar. Bu aslında kamuyla özel sektör arasındaki makasın da açılmasına yol açıyor. Evet, kamuda çalışanların durumları daha mevcut enflasyon karşısında çok parlak olmayabilir ama özel sektöre göre nispi olarak daha iyi durumdalar. Onun için eğer bu asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi politikasında ısrar ederlerse bu çok ciddi toplumsal tepkiler doğuracak. Fakat bir tarafıyla da Mehmet Şimşek ve ekibinin burada ısrarcı olmasını bekleyebiliriz. Nedeni de şu, verdikleri mesajlarda iki noktayı özellikle vurguluyorlar. Bir tanesi TL'nin değer kaybetme temposu tüketici enflasyonunun altında olacak. Yani döviz kurları çok fazla sıçramayacak. Eğer bunu başarılarsa ben ekonomideki durgunluk nedeniyle bunu başarma olasılıklarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü cari açık, daralacak, i̇şte ithalatta zaten yavaşlama var, döviz talebi buna bağlı olarak zayıflayabilir, i̇şte bir şekilde sıcak para dediğimiz yabancı sermaye çekebilirler ve benzerleri, bu da ihraca, ihracatçıların beklediği kur artışını getirmeyecek. İkinci söylediği e, ekonominin daralmaya yüz tutacağını, e, talebin ciddi bir şekilde soğuyacağını kendisi de bildiği, öngördüğü için ihracata ağırlık verin diyor. Şimdi döviz kurları sıçramazsa ihracatta... E, rekabet gücü kazanmaları için, taleplerinin gerçekleşmesi için tek öge kalıyor. Ücretlerin düşük olması. E, bunun da ana belirleyicisi asgari ücret olacak. Şimdi asgari ücrete ilişkin e, Merkez Bankası'nın yaptığı bir araştırma var ki bu 2022 rakamlarını yansıtıyor. Belli sektörlerde örneğin eğitim sektöründe de finans sektöründe e, asgari ücretten oranı çok düşük. Ama buna karşılık perakende se sektöründe yani AVM'lerde gördüğümüz o kitlesel çalışanlarda, gıda üretiminde, tekstil hazır giyim üretiminde, mobilyada, inşaatta asgari ücretli çalışanların oranı 70-80 aralığında ben bu oranın 2023 yılında daha da yukarı çıktığını düşünüyorum. Bu da aslında bir taraftan demin söylediğim gibi emeğiyle geçinenler açısından çok ciddi bir mağduriyet, satın alma güçlerinin düşmesi, buna bağlı olarak refahlarının gerilemesi sonucunu doğurur. Ama diğer tarafıyla da zaten zayıflayan ekonomide geniş kesimlerin talepleri de, mal ve hizmet alma kapasiteleri de çok düşebilir. Benim çok vurguladığım bir konu da şu. 2023 seçimlerine girerken de bu oldukça etkili olmuştu. Cumhur İttifakı'nın, iktidar blokunun seçimleri kendi açılarından başarıyla bitirmesinde önemli bir rol oynamıştı. Politika faizini buçukta tutup bankalara ucuz e, likidite pompalandı ve e, bankalarında e, aylık %1.29 faizle e, kredi kartı e, harcamalarını finanse etmesi, işte ihtiyaç kredilerinin %20 civarında olması, e, e, kobilere verilen ticari kredilere yine aynı e, e, oranlar civarında seyretmesi, bir şekilde geliri yetmeyen kesimlerin de borçlanarak harcama yapmalarını sağladı. Evet yani rantiye kesimler, tuzu kuru kesimler bu ucuz borçlanma olanaklarından yararlanarak işte araba aldılar, ev aldılar, borsaya girdiler, kazançlı çıktılar ama dar gelirliler de Böylelikle iki yakalarını bir araya getirmek fırsatını buldular. Şimdi bir asgari ücretle hem ücreti yerinde sayarsa hem de borçlanma olanakları iyice daralırsa ki seçimlerden hemen sonra 3.66 olan kredi kartı aylık vade farkının yükseltilmesi, asgari ödeme tutarının yukarı çekilmesi ve limitlerin daraltılması söz konusuydu. Bu hamle henüz gelmedi ama bu haliyle bile maliyeti çok çok yüksek. O bakımdan yani ben asgari ücretin çok önemli bir düğüm noktası oluşturacağını düşünüyorum ve ve ee, insanlarda seçim sonuçlarından sokağa çıkmak taleplerini dillendirmek, e, itirazların yükseltme konusunda bir cesaret de e, ortaya çıktı. Onun için e, e, çok ciddi bir toplumsal gerilim noktası olarak ortaya çıkacak. E, e, burada işte o programın e, da ısrar edilip bir süre kemerleri sıkalım sonra, Cumhurbaşkanı bir rahatlama görülür. O zamana kadar e, baskıyla bu işi sürdürmeye çalışalım mı diyecek? Yoksa emek kesimine yönelik bir e, taviz verme e, e, eğilimine mi girecek? Bunu göreceğiz. Ben e, ara bir çözüm olma ihtimali yani yüksek olduğunu, yani tepkileri biraz soğuracak ama insanları tatmin e, etmeyecek bir e, zam oranı yapılabileceğini düşünüyorum. Şöyle 17.002 lira olan asgari ücret Ocak ayında e, çok kötü görünmemişti ama her geçen ay enflasyonun da öngörülenden yüksek seyretmesi sonucunda insanların satın alma güçleri geriliyor. Ocak'ta 6.70, Şubat'ta 4.53, şimdi e, Martta Mart'ta 3.18 böyle gidiyor. Önümüzdeki aylarda da enflasyon yavaşlasa her ay 3 bile çıksa her ay satın alma gücünüz Üzün %3 daralması anlamına geliyor. Bir de özellikle asgari ettiler için söz konusu olan temel harcama kalemleri ki bunların başında gıda geliyor. Gıda enflasyonu %70'in üzerinde. Ulaştırma %95 civarı. Kira en son açıklanan verilerle %125. Bunların da ağırlığı kabataslar yükseliyor. %90 civarı yani bugün resmi enflasyon yüzde yetmişken gelirini büyük ölçüde 3 kaleme sıkıştıran yani tenceresini kaynatmaya çalışan, barınma sorununu halletmeye gayret eden ve işine gidip gelmek zorunda kalan insanların bu sınırlı gelirleriyle harcama kalemlerini ortalama enflasyonu %90 ki bu resmi rakamlarla yani insanlar kendi muhatap oldukları enflasyonu bunun üzerinde olduğunu ifade ediyor. Bu da işin tabii ki ayrı bir boyutu. Peki teşekkürler. Şimdi daha bir son 6-7 dakikamız varken hazır sizi yakalamışken zamanınız da varken. Tabii Türkiye'nin gündemi her zaman çok yoğun. Biraz da karanlık Şimdi biraz aydınlık olacak belki bundan sonrası bahar gelecek diyelim. Fakat dünyada neler oluyor hocam yani ekonomik anlamda biz çünkü çok Türkiye'ye böyle sorunlarına baktığımız için bazen her şey Türkiye'de ibaretmiş gibi görüyoruz ama yani bu aslında özellikle pandemi sonrası kapitalizmin çok ciddi bir sorunum o büyük bir ihtimalle kapitalizmin belki dördüncü kriz evresindeyiz. Belki tarih onu zaten daha sonra belirleyecektir ama dünyada neler oluyor ekonomik anlamda? Yani dünyada genel olarak büyüme hızının düştüğü, enflasyona küresel olarak pandemiden sonra hissedilen enflasyona karşı mücadele için faizlerin yükseltildiği, bunun da ekonominin büyüme dinamiklerini iyice yavaşlattığı bir süreç yaşanıyor henüz önemli bir krizle karşılaşılmadı. İşte kapitalizmin lideri olan Amerika'da göreceli olarak büyüme tatminkar görünüyor ama önümüzdeki dönemde yüksek faizler hem bütçeye büyük bir yük getiriyor hem insan genel kamu bütçesine hem insanların tek tek bütçelerine önümüzdeki dönemde e, giderek e, büyüme temposunun zayıfladığı, işte yapay zekadan söz ediliyor ama bu ekonomideki temel istatistiklere yansımış verimliliği arttırmış e, durumda değil. İşte oralarda da e, işçi eylemleri e, artıyor. E, geçtiğimiz yıllarda hiç görülmemiş ölçüde belli iş kollarında e, emekçiler başarılar elde ettiler. Amerika ve birçok ülke geçmişe dönük sanayi politikaları izliyor yani üretimi işte kendi ülkelerine ve müttefik ülkelere getirmek bu anlamda geçmişte çok eleştirdikleri korumacı politikalara yönelmek ve özellikle ülkeler içinde de bölgelere ilişkin gelir dağılımı da çok bozuluyor. En çok Amerika'da bu dikkati çekiyor. Oralarda yeni yatırımlar yapmak, istihdam alanları açmak, böylelikle tepkileri nispi olarak gemlemek düşünülüyor. İşte Biden'ın Trump'a karşı temel stratejisi bu çerçevede şekilleniyor. Ama genel olarak Trump'la ifade edilen, işte Erdoğan'ın da bir anlamda temsilcisi olduğu, işte Avrupa'da aşağı yukarı tüm ülkelerde yükseliş gösteren aşırı sağ, sağ popülist hareketler bu gelir ve servet dağılımı bozukluğundan, insanların satın alma gücünün e, gerilemesinden, buralardaki hoşnutsuzluktan sebepleniyorlar. Yani e, bunlar e, sorunları sisteme, kapitalizmin işleyişine e, değil, işte bir kısım elitlere, e, göçmenlere, işte eşcinsellere, kadınlara yükleyerek bu süreçlerden yaşam ve çıkarı zarar gören, yoksullaşan insanların desteklerini almaya çalışıyorlar. Bu anlamda Türkiye'deki seçim sonuçlarının ben özel bir önlem taşıdığını düşünüyorum Çünkü Avrupa'da genel anlamıyla sosyal demokrasi dahil solun iktidarda kalmayı, sürdürdüğü son ülke istikrarlı bir şekilde Portekiz'di. Portekiz'de de bir e, yolsuzluk skandalı nedeniyle e, seçimler yenilendi ve orada da sağ negemenlik pardon, kendisini hissettirdi. E, bir Polonya'da böyle bir liberal koalisyon mevcut sağ popülist iktidara karşı başarı sağlamıştı ama CHP'ninki bir şekilde kendini sol olarak, sosyal demokrat olarak tanımlayan bir partinin en çok oy alan parti eee düzeyine yükselmesi aslında Avrupa'da ve dünyada da konuşulacak bir konu. Tabii Latin Amerika'da sol yönetimleri işte pembe dalgayı biliyoruz. Onu bir yana bırakıyorum. Aslında CHP onun sorumluluğunu da taşıyor. Genel hatlarıyla da baktığımız zaman Türkiye'nin de geçmişine, yani 73 seçimleri buna örnektir, 77 seçimleri örnektir. CHP'nin sosyal demokrasinin yükseldiği dönemde sol hareketler, sosyal hareketler, onun alternatifi olan düzeni daha radikal bir şekilde eleştiren hareketler de güçlenir. O bakımdan ben Türkiye'nin 31 Mart'ta hem laikliğe, cumhuriyet değerlerine, emek değerlerine sahip çıkma anlamında önemli bir mesaj verdiğini hem ülkeye hem dünyaya düşünüyorum. Bu sol açısından da hem siyasi partiler hem de emek kesimi, sendikalar, toplumsal hareketler, kadın çevre hareketleri açısından, emekliler açısından da Ciddi bir umut kaynağı olabilir. O, o bakımdan Türkiye'de önümüzdeki dönemde böyle topal ördek durumuna düşen iktidara karşı sosyal direnişlerin itirazlarına yükseleceğini bunları da önümüzdeki aylarda bolca konuşacağımızı düşünüyor ve diliyorum. Çok teşekkürler yayınımızın son, sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün yayın konum Profesör Doktor Hayri Kazonoğlu'ydu. Kazanova'yla seçim sonuçlarını toplumsal kesimler açısından değerlendirdi ve tekrar değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler ve bir başka emeğin gündeminde görüşene kadar hoşçakalın.